Sevgi Can Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Celal C'yim, hoş geldin arkadaş. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Erdem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi bu programın ana konusu İstanbul Eczacı Odası'nın geçen yıl kurmuş bulunduğu ve halen çalışmalarına son hızla devam eden Türk Halk Müziği konserleri ve Türk Halk Müziği korosu. Ki bu eczacılarımızdan kurulu bir korodur. Sevgi Can Dalga, Sayın Sevgi Can Dalga da bunun hocalığını yürütmektedir. Efendim tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve sizi önce bir tanıyalım hocam. Sağ olun hocam. abi. Ee, Sevgi Can Dalga, işte 1974 İstanbul doğumluyum ama aslen tokatlıyım. Müzikle olan serüvenim çok e, küçük yaşlara dayanıyor. Hı hı. Hep öyledir zaten bilirsiniz. Işte, sanatçılar küçük yaşta sazı alırlar ellerine. E, biz de çalıp söyleme geleğinden gelen biriyiz. Tokatlı ve biliyorsunuz Tokat Sivas o civar özellikle de çalar söyler cemlerde aşıklık geleneği evet. vardır. Halam mesela aşıklık etmiş bir kişidir. Ee, yine dedem babam tarafı enstrüman çalarlar. İşte bizde böyle kültürden gelen bir ailedeniz. Küçük yaştan beri çalıyorum. Kulaklarımda değişler var, türküler var. Ee, Tabi bu bir süre sonra sizi dönülmez bir yola sokuyor. Ben iki yıl işletme okudum. İstanbul'da işte liseyi bitirdim. Ondan sonra Iki, i̇ki yıl işletme okudum ama baktım ki e, beni kesinlikle mutlu edecek tek e, yol var, yer var. Orası da müzik. müzikte mutlaka olmalıyım. Kopamadım ve konservatuar fikri oradan girdi. Sonra konservatuara girdim. E, 2000 yılında mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Temel bilimlerden. E, hem öğretmenlik yapıyorum şu anda. E, devlet okulundayım, lisede. Öğretmenlik yapıyorum. Hem de sahne çalışmalarında işte. ...mümkün olduğu kadar yer alıyorum... Ee, ...öğrencilik yıllarından beri diyelim... ...tozunu yutuyorum yani bu sahnenin... ikisinde hem eğitimcilik... ...hem icracılık yönü... ...bir şekilde götürmeye çalışıyoruz... ...müziğin içinde yer almaya çalışıyorum... ...o öğrencilerinize ne mutlu... <gülüyor> Sağ olun. Ne mutlu. ...bir büyük kazanç onlar için doğrusu... ...inşallah onların içinde sanatçılar yetişecektir... ...çıkacaktır... Tabii ki ...çıkıyor da zaten sanatçı... yavaş yavaş Görüyorum yavaş evet. ...büyük kesinlikle. bir sevinç o... ...ayrıca sanatçı olması da şart değil yani sanatı sanatta yoğrulmuşsa, sanatın e, sınavlarından geçmişse, sınanmışsa bunun matematik fiziği de daha iyi olur. İster tiyatro sanatı olsun, hele ki müzik sanatı. Evet, hayata bakışı değişiyor çünkü hocam. Değil mi? Tamamen, Başka bir şey. Tabii yani. ki öyle. Biz hep onu e, savunuyoruz öğretmenler olarak. Müzik, resim, beden eğitimi gibi işte hem sanat hem sporla çocuk hı hı. mutlaka iç iç olmalı. Hem kişilik özelliklerini geliştiriyor kendini, özgüveni artıyor çocuğun. Hem sosyalleşmesini sağlıyor hem daha geniş bir Tabii. perspektiften dünyaya bakıyor. Onun için anne babalara buradan e, mesajım şu olsun. Sadece derslerle kalmasın çocuklar dershane, okul ve ev üçgenine gidip Hı -hı. gelmesin. Mutlaka bir şeylerle ilgilensin sanatla da sporun bir dalıyla. Hı -hı. Çünkü kendine güvenen, özgüvenen, geleceğe umutla bakan çocuklar yetiştirmenin tek anahtarı bence Değil mi? buradan Değil geçiyor. Mi? Evet, evet. Şimdi albümleriniz var, koromuza geleceğiz. Evet. Ayın 19'unda, pazar de konseriniz var saat 20'de Yunus Emre evet, Kültür evet. Merkezi'nde. Bunları tekrar anons edeceğiz. Celal Fakat ondan önce evet. ben e, Türk Halk Müziği Korosu'nun İstanbul Eczacı Odası hı hı. Türk Halk Müziği Korosu'nun kurucularından biri de e, olan sevgili dostum Eczacı Celal Özel'e. Tekrar hoş geldin deyip bu konu hakkında bize bilgi vermesini rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Sevgi Canan hocamız aktardı müzikli olan durumunu. Ama bizim de söylediğimiz gibi girişte de ses denemesinde de yapmıştım. Müzik bu gezegenin ortak dilidir diye. Biz genellikle eski insanların daha doğrusu hayatında yaptıkları... Bütün e, baş kaldırışlarını bir dille ortaya getirmişler. Anadolu'da bu çok daha fazla insanlar e, ortak çıkışlarını da müzikle, özellikle Türkilerle e, daha çok dile getirdikleri için türküler bizim çok eski e, kültürümüzü yansıtıyor. Fakat e, nasıl bir araya geliriz diye düşündüğümüz zaman İstanbul Eyaleti'si daha çok biliyorsunuz halkla iç içi olan. ...diğer mesleklerden farklı bir meslek grubuyuz... ...aynı zamanda biz... türkülleri de halkla iç içe olduğumuz için... ...çok ortak dilimizi de... dile getireceğimizi düşündük... ...bir kuruluşu anlatmak isterim... ...yani esasında bunu nasıl kurduğumuzu ...anlatmak lütfen. isterim... ...çünkü bu önemli... ...bu kısım... ...1999-2000 yılında... ...şimdi aramızda olmayan... ...Vahap İlhan arkadaşım... ...çok genç yaşta kaybettiğimiz bir arkadaşım... o. Ve onunla Uğuz Marangozoğlu ve Serhat Balkan arkadaşımla beraber bir yola çıktık biz. Hı hı. O zaman Çağdaş Türk Halk Müziği topluluğu adı altında bir koro kurduk. Binali İlgün hocamızla beraber yola çıkmıştık. Sonra geçen süre içerisinde vahapın aramızdan genç yaşta ayrılmasından evet, dolayı e, evet e, o yüzden bir soğukluk girdi. Koro dağıldı. Sonra ee, biz nasıl bunu yaparız tekrar bir yere getiririz Arkadaşları diye düşündüğümüzde de e, Türk halk müziği çizgilerini Otantik yapıyı bozmayacak şekilde e, Tekrar bir duyuru yaptık e, Kollarımızı sıva, sıvadık Olan arkadaşlarımızla beraber e, 2010'un Ekim ayında ilk Eza Yodası'nın sayfasına yayınladığımız Duyuruyla beraber 20 yakın arkadaşımız ilgi gösterdiler Sonra Sevgi Can hocamızla e, Bizim ortak Dostlarımız var. Çok bir alanda da ortak çalışmalarımız da var. Onun da kabulüyle beraber Koromuz ilk konserini geçen sene 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'daki kampüsünde bir güzel bir konserle Bahar Türkülerle Anadolu konseri adı altında Bahar'da 14 Mayıs eczacılık etkinlikleri içerisinde yaptık. Hı hı. Çok ilgi görüldü. Sizin de söylediğiniz gibi sadece ama benim ya da işte sevgili Can Hoca'nın verdiği bir şey değil. İstanbul Edebiyat Odası Yönetim Kurulu'nun bize sahip çıkması. Kesinlikle. Çok önemliydi. Gerçekten oradaki işte saymanımız, yönetim kurulundaki olan işte başkanımızın bünyesindeki tüm arkadaşlarımızın bizi desteklemeleriyle beraber biz bir yola girdik. Genç arkadaşımız Erdem'i tanıdık, bağlama çalan bizimle beraber hareket eder ama daha da önemlisi bence ben tek başıma olmadığımı gördüm. Çünkü e 4 kişilik bir sekreterya yaptık biz kolektif bir çalışmayla. Nizamettin Eczacı Nizamettin Yıldırım, Eczacı Fazilet Öktem, Eczacı Özlem Baydarlı beraber biz bir ekip çalışması yapmaya çalıştık. Koroyu bir arada tutmak için. Bu çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Buradan da bu arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki bizim yanımızdalar. Birlikte hareket ediyoruz. Umarım ileriki şeylerde detaylara girerim. Teşekkür ediyorum tekrar. Eczacı Fazilet Hanım aynı zamanda evet, İstanbul Eczacı insan. Odası Tiyatro Grubu'nun evet, bir üyesidir. Çok yönlü hakikaten. Kaç yıldır bizim oyuncumuzdur. O kolları da ben yönetiyorum evet, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. Lazım, evet yani çok disiplinli ve çok da... Daha... Ya Türk Sanat Müziği konusunda da var. Hı hı. Evet, Türk, evet. Türk evet, Müziğinde sanat. de var gerçekten. Nizamet'in kardeşimiz de öyle. O da, öyle. O da Türk Müziğinde. Çoğu değil mi? İzledi evet. <gülüyor> abi, sanat, sanat, sanat yönü müzikten. olunca e, hepimiz hepimizde var. Benim de geçmişim Türk Müziğine dayalıyor. Günayıl buradan Günayıl Yuvacığım'la kulaklarını çırnatalım. Evet. Onunla beraber yola çıkmıştık biz. Ama türkü daha ağır bastığı için <gülüyor> ben Türk <gülüyor> Halk Müziğini tekrar evet e, öne çıkartmak adına buraya ağırlımı verdim. Evet, güzel bir güzel de bir gidişat var bence çünkü çok geçen güzel. yıla oranla değil mi gittikçe konserlerimiz evet. sayımız da artıyor, ilgi de çoğalıyor. Hı -hı. Bir de şimdi ilk konserimizin tepkileri de güzel oldu. Hakikaten insanlar gördüler. Yani biz güzel bir sınav verdik açıkçası, değil mi? İçin kısa bir da, zamanda, kısa bir o da zamanda bir güzel güzel şeyler çıktı ortaya. Hakikaten insan isteyince olabiliyor yani Tabii, imkanları zorlayınca. Ee, Celal abi sağ olsun. ...gerçekten özveriyle çalışıyor insanlar... ...hani hafta arası sonuçta... ...çok yoğun bir işte çalışıyorlar... ...hepsinin işte bir sürü insanlarla yüz yüze geliyorlar... Evet, ...sıkıntıları var işte başka sıkıntıları var... ...sistemden kaynaklı... ...ama onların hepsini bırakıp işte kapıyı kitleyip de... ...bu vakti kendime ayırıyorum... ...bir şeyler yapmak adına... ...gerçekten ben hepsine buradan tüm koristlerime... E, ...teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum... ...yani müzik adına teşekkür ediyorum aslında... ...aslında yani... ...aslında demek de fazla da... E, ...işin doğasına bakarsak... Yani tüm ülkeyi düşünelim, hatta tüm dünya içinde de geçerlidir, evet. bütün insanlar için de. Yani en azından bir sanatın içerisinde bulunmayan, daha da küçültelim, bir hobisi olmayan, bir hobinin peşinden gitmeyen insan boyutunu yükseltemez ki. Evet kesinlikle, katılıyorum. Yani ne yapacağım yani, mesleği ne olursa olsun, evet. hiç, hiç önemi değil. Ve bu konuda hemen şurada fikrinizi almak istiyorum, sonra da Erdem arkadaşımızla bir söyleşte bulacağız. İstanbul Eczacı Odası... ...bence sivil toplum kuruluşları içerisinde... ...sanata yaklaşımıyla bir model... Kesinlikle, ...ben başka bir model daha... ...bunun yanında yaklaşan bilmiyorum doğrusu... Hı -hı. ...pek çok meslek odasında vardır... ...illaki faaliyete fakat... ...bakın çocuk tiyatro birimi var... ...Eczacı çocuklar oynuyor... ...Eczacıların oynadığı tiyatro birimi var... ...Eczacılık Fakültesi öğrencilerin oynadığı tiyatro birimi var... Hı -hı. ...Türk Halk Müziği Korosu var... ...Türk Sanat Hı -hı. Müziği Korosu var... ...yani... ...mükemmel bir model... ...bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dans, dans yani. da var, ayrıca dans da var... ...yani sanatın her, her alanında... ...diğer Biz resimi... Şey, diğer, evet, <gülüyor> ...diğer alanları katmıyorum ama... ...dansla beraber dediğiniz gibi... ...çok önemli mesajlar veriyor... Yani, ...Sivil Toplum Örgütü... ...yapısını aslında... ...çok öne çıkartan bir yapıda, eczaryası, evet. mesleki dayanışmanın dışında. Evet, söylediğinize katılıyorum. Gerçekten de, şimdi biraz önce söylediğim gibi yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da... ...yani bize hiçbir zaman bunu istediğiniz ya da bu nasıl oluyor falan demediler. Hayır, hayır. O da bizi hayır. teşvik etti. Hı -hı. Gerçekten de, yani biz yalnız olmadığımızı hissettiğimiz için daha kolay sanki adapte olduk. Ben tabii, öyle düşünüyorum. Müthiş bir destek. Zaten böyle olmalı. Evet. Yani e, bizim tiyatroda da böyle hakikaten başkanımızda yönetim kurulu üyelerimizde ne istiyorsanız yeter ki oyun birinci sınıf Hı -hı. çıksın. Biz zaten işimize birbirimize söylememize gerek yok evet. işimizi birinci sınıf yaparız Çünkü... ya da yapmayız. Şimdi e, Erdem Arkadaş e, bağlamada da biraz sonra sevgili dinleyiciler e, Sevgican e, hocamıza eşlik etti türkülerde kendisi onları da size dinleteceğiz. Ama ondan önce ben e, Erdem Mengüş'ü dinleyicilerimize tanıtalım istiyorum. Hı -hı. Genç bir arkadaşımız ben de 1986 yılı Elazığ doğumluyum Aslen Tunceli'yim ee, e, müzik yaşantıma e, başarılı baya oldu 15 yıl e, kadar bir süre zarfında bağlama çalıyorum müzikle iç içeyiz kültürden de gelen bir şey olduğu için ee, Sevgi Can Hocamızla tanışmamız işte kardeşimin müzik öğretmeniydi. Uhu, güzel, Gülseden. güzel. Evet. Erkan'a da selam olsun buradan. Evet. Uh. Erkan, bu arada ben parantez açayım evet. hemen sana. Erkan'la biz e, koro çalışmalarımızdan tanıştık, çok iyi bir sestir Erkan. Ee, ...geçen iki yıl mı oldu? Konservatuarı hazırladık... Evet. ...Sakarya'ya da girdi, birincilikle girdi... Guru, ...guru kaynakları ikisi de... ...sonra o gitti, ben dedim ki o zaman sen yardım edeceksin... ...erden benim ha, hakikaten çok e, yardımcım... ...her konuda yardımcım, sağ kolum diyorum ben onu artık... Evet. ...konservatuarı da düşünüyor... O, ...bu sene inşallah değil mi? Evet, konservatuar hazırlık aşamasındayım... Hı -hı. Ee, ...olacak... Ee, ...iki yıl, e, yani geçen yıl... <gülüyor> ...Ceral ağabeyin de, hocam da bahsettiği <gülüyor> gibi... Geçen yıl böyle bir projenin varlığından bahsedildi, hı hı. Ee, Sevgi Can Hocamla Ben de seve seve yardımcı olacağımı söyledim ve devam ediyoruz. Evet. Çok güzel. Sevgili dinleyicilerimiz tekrar hatırlatalım. 19 Şubat, Pazar günü saat 20'de Bakırköy Belediye Tiyatroları, Yunus Emre, Turhan Tuzcu sahnesinde. Tuzcuoğlu. Tuzcuoğlu sahnesinde. Ee, Birkaç korumlusu. tane örnek türküler de sunacağız biraz sonra. Evet. Oradan evet. azıcık ipuçları vereceğiz sadece. Evet, çok da güzel bir, bir tanıtım broşürü ve türkülerin yeri aldığı, sözlerin yeri aldığı broşürde önümüzde duruyor. Çok titiz hazırlanmış. Hı -hı. Zaten eczacı odasında olan şeylerin hiçbir tanesi de titizizlik olmayan yok. Hı -hı. Evet. Güzel Demin güzel de söylediğim, ya birinci güzelmiş. sınıf yaparız işimizi ya da yapmayız. Şimdi, e, Sevgi Can Hanım... E, İki albümümüz olduğunu biliyoruz. Evet. İlkine ne zaman yayınla evet. çıkmıştı? 2001'de "Yüreğim Düştü Sevdaya" hı hı. isimli bir albüm çalışmasıydı o. İşte içinde bestelerinde yani bizlerinde, benim arkadaşlarımın da çevreminde sözlerinin ve müziklerinin olduğu bir albümdü. Aynı zamanda anonim eserler de var. Hı hı. E, Tokattan da yine biz koymaya çalışıyoruz e, albümlere. Tokatlıyım çünkü bizim e, bu sefer hemşerilerim diyor ki... işte ...hep dışarıdan koyduğun hiç bizim Tokat türküleri yok. Biraz da yöresellik, yöreselcilik vardır. Çok da bilirsiniz. zengindir değil mi? Zengindir, Çok da zengin. Oradan da yine örnekler var ama... işte ...bütün Anadolu'dan derlemeye çalıştık. İki güzel albümdü bence. İşte tanıtım olmadığı için biraz sıkıntı oluyor tabii. İnsanlar hani çoğu da bilmiyor da olabilir. Aa öyle bir albüm vardı da diyebilirler ama... Şey gibi yani ben arşivlik görüyorum mesela bu iki çalışmada hakikaten böyle durup durup dinlenebilecek eserler çünkü... Hakikaten e, çok özveriyle iyi ustalıkla yapılmış eserler. Altyapı özellikle ben hı hı. kendi hani okumalarım adına bir şey söylemiyorum onu. Tabii dinleyenler takdir edecek tabii, ne kadar tabii. güzel olduğunu ama altyapı anlamında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, ikinci albümde 2004'te çıkmış herhalde Hasat. Evet, evet, o da öyle işte hı hı. Hasat. E, biz iki albümde birer tane klip çekebildik ancak. Yüreğim Düştü Sevdaya bir klip çektik. Hı hı. O dönem döndü bayağı bir ulusal kanallarda yine Hasat'ta olan e, Barışa Semah Döneriz, Pevzi Kurtuluş Sözbeste ona aittir o da yine oldukça döndü iki güzel eseri klip çekebildik kendi imkanlarımızla onun haricinde tabii ki başka çalışmalarımız da oldu onlardan da bahsedebilirim isterseniz tabi tabi tabi mutlu oluruz e, Cem Radyo'da program yaptım ben iz bırakanlar ozanlarımızın hayatlarını anlattım hı hı. onlardan işte eserler dinlettim söyledim kendim yaptım ve sundum Cem radyoda daha sonra da köklerin dili diye bir program vardı orada yine e, müzik bölümünü yönettik işte yer aldık türküler söyledik deyişleri okuduk e, 2009'da son olarak bir televizyon programı yaptım hem hazırlayıp hem sundum hı hı. E, suların dalga suyun dalgası diye belki oradan e, dinleyicilerimiz belki hatırlayabilirler bu şekilde programlar da oldu ama biraz durdurdum bu bu aralar. Hı -hı. İşte koro çalışmaları yoğunlaştı. Eczacılar, <gülüyor> öğretmenler korosu çalıştırıyorum şu aralar ne yine güzel, o da ne var. Güzel, güzel. Eczacılardan biz de <gülüyor> örnek aldık. Arkadaşlar dediler ki biz niye çalışmıyoruz? İşte elimizin altında böyle bir öğretmenimiz var. İşte diğer grupları çalıştırıyor. Hı -hı. Bizi de çalıştır. Onlarla da böyle bir yola girdik. Aslında şöyle bir korolar buluşması gibi bir program yapılabilse Vallahi ne kadar güzel belki olur. Belki öyle de Çok olabilir, olabilir yani. Olabilir ya. Çok geniş bir platformda buluşabilirler. Hı -hı. Bilmem yani ama. bir koronar buluşması evet. çok hoş bir şey olur bence. Ben, ben gelirken arkadaşlara söyledim böyle böyle radyoya Hı -hı. çıkıyorum Havan'a diye. İşte eczacı, aa dediler eczacılara gidiyorsun yine ama şey kıskanıyorlar biraz öğretmenler. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Hep bizi karşılaştırıyorsunuz, onları biliyorsunuz diyorum. iyi yapılan şeyi ölmek lazım gerçekten öyle. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, sanatçımız Sevgi Can Dalga'dan albümde yer alan Emeğimsin adlı türküyü dinliyoruz. Hı -hı. E, ...bağlamasıyla... E, ...Erdem Mengüş eşlik ediyor Onu kendisine. Onu bir şey... E, ...kimliğini söyleyeyim emeğimsin. Olur. Ali Haydar Timisi sevgili arkadaşım. Hı. O da sanatçı arkadaşımız bizim okuldan mezun. E, güzel besteleri var bu arada. Adından söz ettirdi bence son yıllarda. Güzel bir çalışması emeğimsin. Hı hı. Onu albüme almıştık. Umarım beğenirler. Dinliyoruz. Evet. Ee, sevgili Celal, e, şunu sormak istiyorum. Yani e, tabii ki bir koroyu dinlemek, bir müzik toplumunu dinlemek kadar keyifli bir şey yok. Fakat bunun arkasında da acayip bir teknik emek olduğunu bilirim. Yani tiyatrodan biliyorum. Evet. Hepsi kendine özgü, bir takım güçlükler içeriyor, çalışmalar içer. Bize bunlardan ve bunu dinlemekten de keyif alıyorum açıkçası. Çünkü bunlar illaki hallo, halledilebiliyor. Sonra rahatlıyoruz, mutlu oluyoruz. Bunlardan biraz söz eder misiniz Hazırlıklardan. Evet hocam teşekkür ediyorum. Aslında e, mutfak kısmı çok önemli. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi. En zoru da mutfak kısmı. Yani en son e, masaya getirilen kısmını belki seyircilerimiz, dinleyicilerimiz görüyor ama mutfak kısmında çok yorulduğumuzu biliyoruz hepimiz. E, siz de tiyatrodan dolayı bunun e, işini biliyorsunuz. Ama ben e, şanslıyım herhalde. Biraz da o yüzden de e, daha önce de bahsettim ilk konu e, girişimizde de. Benim biz bir kolektif çalışmadan yana olduğumuz için elim ayağım olan diğer arkadaşlarım da var. İşte Fazilet Öktem arkadaşım, Nizamettin Yıldırım, Özlem Baydar ve ben dörtlü şekilde diğer koradaki arkadaşlarımızı hissettirmeden hemen hemen çıkarılacak olan sunumu hocamızın bahsettiği biraz sonra anlatacak detaylardan. ...biz onun nasıl hazırlanın şekline geliyoruz. Ee, büyük bir emek istiyor gerçekten de çünkü onun sadece e, teknik olarak yazılmasından tutun... ...oda ile iletişimi, salon bulunması, evet. insanların oraya transfer edilmesi ya da eksiklikler... ...şimdi mutlaka e, arkadaşlarımız bizi dinleyenler, e, meslektaşlarıma sesleniyorum... Yani o, o gün geldiklerinde mutlaka eksiklerimiz olacaktır. Bizim göremediklerimiz. Hı hı. Ama bu bir e, inanın o kadar koşturmanın içerisinde atladığımız unsurlardır belki. Ama biz biliyoruz ki onları o türkülerle kapatacağız. Çok güzel çünkü hazırlandık. E, onlar da bu e, şeyin konserin sonunda bize hak verecekler. Çünkü geçen sene de öyleydi. Şubat ayının e, sonuna doğru hocamız da tekrar çok hızlı bir tempoyla başlayıp Mayıs'ın e, 14'ünde... ...aşağı yukarı hiç hızlı bir şekilde bir konser programı hazırladık ki... ...ya dinleyen o geçen seneki konser giden arkadaşlarımız öyle söylediler... ...ne kadar uzun sürelik bir koro gibi düşündüler. Çok güzel. Yani bunun için Çok ben önemsiyorum. Evet, emek evet. kolay mı? Kolay, kolay, kolay, yani. kolay değil evet. tabii ki. Peki Erdemciğim... E, e, ...bağlamayla hocamıza da eşlik ettin ...yine türküler dinleyeceğiz şeyden... Evet. E, ...konser programından bazı türküler dinleyeceğiz. Hangi sazlar var başka bağlamadan başka? Evet, heresi birbirinden profesyonel. Ee, bağlamada ben ve Ersen Balhan, ee, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Nefesli Sazlarda Okan Övet, Ritimli, Ritim Sazlarda Ferhan Filik eşlik ediyor. Çok güzel, harika, harika bir evet, ekip. Profesyonel gerçekten evet. arkadaşlarımızın. Evet. Peki provalarda i̇şte, insanlar, e, hocam şey e, bu sazların tümü e, vakit olup katılabiliyor her, yok, mu? Yok her Ona mümkün değil zaten. Buna ihtiyaç yok zaten değil mi hemen? yok e, sağ olsun Erdem sürekli yanımızda o Hı -hı. ana saz olarak zaten iskelet de hani, bir saz olunca Hı. bir de ritim olunca götürüyor. Ritim çalan arkadaşımıza evet. da biz teşekkür edelim burada. Ne, Nevzat Atal arkadaşımız Hı -hı. harika e, Atal'ın eşi olan Hı -hı. koromuzun elemanlarında aynı zamanda da sağ olsun ritim sorunumuzda en azından çalışmalarımızı provalarda, çözdük. Evet. Evet, evet, evet. E, bu şey o da yapıyor. bu konuda büyük bir destek verdi bize. E, Hı -hı. Ciddi anlamda ritim sorunumuz çözüldü. E, hocamızın söylediği gibi bu e, cumartesi günü en son bir provayla bütün evet. sazlarla genel prova yapacağız. Genel evet, yapacağız. Evet, en keyifli site evet. de olur değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Yani, İçeri misafir alıyor musunuz bizim tiyatro <gülüyor> genel provalarda alırız biraz seyirci. Yani alışsın oyuncu diye. Evet, evet. Olabilir. A, genel Tabii provalarda zaten şimdi e, sizin de çok yakından tanıdığınız ve benim ortak dostum arkadaşım olan Avni hiç kaçırmıyor. Çünkü önümüzdeki dönemlerde bizi yazarsa, tiyatroda oynatırsa şaşırmam. <gülüyor> yani o bir oyun içerisinde İstanbul Rezacılası Türk evet. Halk Müziği topluluğundan örnekler görebiliriz. Büyük bir ihtimalle düşünüyorum. Çünkü Avni hiç hemen hemen... ...geç başlayan tiyatroya çok erken gelip... ...bizden çizgiler ve kareler aldığını düşünüyorum. Hmm. Şimdi bizim... ...Molyer'in hastalık hastasını oynuyoruz bu yıl. Oynayacağız daha doğrusu. Efendim onun içerisinde... ...günümüze uyarladık oyunu. Hı hı. Onun içerisinde şeyler var. İstanbul Eczacı Odası'ndan... ...bölümler var ve eczane bölümü. Bir tanesi de Türk Sanat Müziği korosu. Evet. Ve gerçekten o koronun içinde de... ...oyuncularımız var yani. Evet. Fazilet Hanım mesela, Fatma Hanım... Seval ...İsmail... Adam. Evet, Seval Hanım, hmm. İsmail Mütezaoğlu var. E, fakat öyle bir koro yaptık ki anonsu İstanbul Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Korosu ama yani şef yerden zor kalkıyor, yönetiyor. <gülüyor> Fazilet Hanım solo yaparken arkadakiler uyuyorlar hepsi, korodakiler. <gülüyor> <gülüyor> ha, birbirlerini dürtüyorlar şarkı bittikten sonra. Yani böyle bir alaylı değil, ironik bir şey yaptı evet, inadına. Ha, çünkü zaten onlar hakikaten <gülüyor> koronun da sanat şey e, ...sanatçıları, ha, evet. solistleri... E, ...bizim tiyatromuzun da oyuncuları... ...yani biz kendi kendimizi alay edecek halimiz yok kuşkusuz bir ...ironi yapmak istedik evet. orada, onu da hatırlatayım dedim... Hoş ...yani ]miştir. bunu beğenirseniz bir dahaki seneye... ...Türk Halk Müziği korosunu alalım... <gülüyor> ...diye hatırlatayım dedim... ...şimdi hocam evet, konserimiz yaklaştı... Evet. ...19 Şubat Pazar günü... Hı -hı. ...şimdi programdan biraz söz edelim mi? Programdan Hı -hı. söz edelim... ...programımız yine iki bölüm... ...iki bölümden oluşuyor ama... E, bu sene geçen yıl e, karma yaptık. Anadolu'nun her yerinden türküleri aldık. Türkülerle Anadolu'ydu ismi. Hı hı. Bu sefer de dedik ki e, Celal abiyle karşılıklı bir şey olsun artık konulu olsun. Hani böyle tesadüfi olmasın da. Evet daha güzel e, doğru. Barış ve sevda türküleri diyelim dedik. Bunun ismini ve daha çok o türküleri yani konu olarak barışı işte hı hı hı. ya da mesajı olan türküler ya da sevda türkülerinden oluşan ilk bölüm daha çok sevda türküleri hı hı. ağırlıklı. ikinci bölümde de. ...Barış Türklerimiz güzel, var. Güzel, çok güzel. Oldukça da e, güzel bence repertuar. E, çünkü her yöreden aldık. Yani Rumeli'den Türkümüz hı. var. Ta ki işte Erzurum'a kadar, Diyarbakır'a kadar gidiyor. Harika. Anadolu'nun her yerinden. İşte solistlerimiz var. Yedi, sekiz tane solistimiz var. Dört bayan, dört erkek. E, onlar sürpriz olsun bence söylemeyelim. Evet, bence de sürpriz. E, korumuz da oldukça iyi. Daha da gün geçtikçe daha da iyi oluyor. E, teknik olarak da tabii biraz daha donanımlanıyoruz... Hı hı. Bence güzel bir gidişat var ki tepki de iyi olacak gibi geliyor. Şimdi e, araya gireyim hocamızın e, söylediği e, bu seneki konulu olan durumda SEDA ve Barış'ta aslında e, niçin seçtiğimizle bağlı. Çünkü gerçekten e, Barış e, bu dönemde hepimizin çok özlediği bir şey. Evet. Yani hem dünyada hem de ülkemizde evet. etrafımızdaki komşular da dahil olmak üzere biliyorsunuz. Hı -hı. ...ciddi anlamda barışın öne çıkarılması... ...gerektiğine inanıyoruz. Evet. Bizim de... E, ...bunu sadece sözde değil... ...hep bir araya geldiğimiz zaman konuşuruz ama... ...tüykülerle anlatmamız gerektiğine inandık. Daha etkili. Hocamla... E, ...öyle bir karar verirken, barışı konuşurken... ...sevdadan bahsetmemek evet. mümkün değil. Çok güzel yani, bir yani, tema evet. bulunmuş doğrusu. Evet. Çok güzel. Yani. Evet, o yüzden de bu... ...senenin e, yapacağımız ara konser... ...bu biliyorsunuz, esas Mayıs'ta da hazırlık yapacağız hı hı. ama... E, ...daha çok çünkü... ...bunu Mayıs'ta da yapabilirdik... E, ...bu isimlerle ama... ...bu ertelenecek barış ertelenmez hiçbir zaman... Öyle, ...yani öyle. her tarafta evet, yangın evet. varken... ...barış erteleneceğini düşünüyoruz... Evet. ...o yüzden de önemsedik... E, ...çok da önemli olduğunu biliyorum... ...çünkü türkü Kesinlikle. deyince de şey hemen... E, ...hocam siz de bilirsiniz ama... ...ben hani kısaca hatırlatmakta fayda gördüm... Tabii. ...niçin e, türküler diye... E, ...şairim... ...zifiri karanlıkta gelse şiiri nasıl... ...ayak seslerinden tanırım... ...ne zaman bir köy türküsü duysam... Şairliğimden utanırım. Şairim, şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum. Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim, onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Bedir Rahmi Eyüp uzun bir e, yazdığı şey, şiirlerinden Başlangıcını türkülerle, sunduğu sevgili Celal. Yani, evet. Önemsediğimiz için barış daha ön, öne çıkıyor. Çok türkülerle. güzel bir tema bulunmuş evet. doğrusu. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, konser programında da yer alan Deniz Üstünde Fener türküsünü... ...kocamız Sevgi Can Dalga'dan... ...güzel bir Karadeniz türküsüdür... ...güzel bir Karadeniz türküsü olduğunu hatırlatıyoruz... ...ve yine kendisine Erdem Mengüş arkadaşımız eşlik ediyor... Hı -hı. Kıktarafa da döne Gel kaçalım sevdum Dağların arkasından Yandım da öyle canım Yürek yarasından Gel kaçalım sevdum Dağların arkasından Yandım da öyle çabuk. Yağırmasın var yalom bu yürek yanar gel kaçalım sevda dum dallar nak öleceğim bu yürek Ondan sonraki programlar için dinleyicilerimize bir bilgi verelim istiyorum. Yani şimdiden vardır herhalde zihnimizde bir şeyler. Yani tematik anlamda belki belki evet. çalışmaların daha bir başka boyuta taşınması anlamında mı? Artık bilemiyorum ben. iç çalışmalarınızı kuşkusuz. Bu konuda var mı söyleyecekleriniz? Var tabii de isterseniz hocam da söyleyebilir. Birlikte gelirken, buraya gelirken de düşünmüşük ama çok emek vermek isteyen bir çalışma o. Ben hani kısa bir e, şu Mayıs'la kadarki olan programda e, böyle hemen kısa yapalım anlamında düşünmedim. Yani bugün e, arkadaşlarımızın dinleyeceği işte pazar günkü konserde olacak gibi uzun bir çalışma emek verildiğini verilmesi gerektiğine inandığım için e, öyle düşünüyoruz. Aslında hani adını buradan şimdiden söylememiz de doğru mudur bilmiyorum. Daha şekillenecek ama. Yani söylenebilir ee, bir proje gibi şu anda. Hı hı. Ozanlarımız işlemek istiyoruz. Sadece bir hı. seneye olan konserde işte her konser birbirini tekrarlamasın, daha yaratıcı olalım diye. Ama ne yapabiliriz? Onda çok şeyler var, yapacağımız aklımızda olan şeyler ama şimdiden söylemeyelim onları Ozanlarımızı işleyeceğiz. Biraz Güzel. daha teferruatlı olacak o. Güzel. Bu önümüzdekinde de bahar türküleri işlemek istiyoruz. İşte Mayıs'a geldiği için İmece türküleri, bahar türküleri gibi. Ya şu memleketin zenginliğine bakın. Evet. bakın Ne kadar temadan, ne kadar çok, türkü çok, üretilmiş. Kesinlikle. Bu dünyanın hangi ülkesinde var Yok. böyle bir şey? Yok. Bir bölgemiz bile bir ülkeden belki ya. daha zengin. Yani tek başına bir Karadeniz işte ortası ya. ayrı, batısı ayrı, doğusu ayrı. Hakikaten öyle. Halkın gücü burada çok, işte. Yani. Çok büyük yani zenginlikler üzerindeyse zenginlik. işte kıymetini bilsek. Kıymetini teşke. bilsek evet haklısınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz 19 Şubat günü konserde, koro konserinde Koro'nun sunacağı türkülerden birini yine hocamız Sevgi Candalga sunuyor. Kendisine Erdem Mengüş hı hı. eşlik ediyor. Ee, Şemsiyemin Ucu Kare. Bağlı olacak Ülke abi, ha, bunu da söyleyelim. De, söyleyelim. İki Rumeli türküsü hı hı. birbirine bağlı. Birisi ağır Şemsiyemin Ucu Kare olan. Diğeri hı hı. biraz daha yürük olan hı hı. Rumeli türküsü. Evlerinin önü handır. Koro'muz söyleyecek bu konserimizde. Biz de icra etmeye çalıştık Erdem'le. Dinliyoruz. I'm not sure what I'm gonna Bir daha görüşürüz. Onun yapısından söz edelim mi? Yani e, kuruluşunu e, sevgili dinleyicilerimiz aktardık. Kimler yer alıyor? E, hmm. Hatta bir e, gençler var mı? Evet, ben esasında bu konuda biraz e, muzdaripim hocam. Nasıl Kore Türk halk müziğini biliyorsunuz? Gerçi liseler, üniversiteye başladıktan sonra, yani bütün gençlerin hemen hemen Türküler hep dilindedir. Yani Türk halk müziği çağrısı yaptığımız zaman, ben zannettim ki, yani Eczacik Fakültesi öğrencilerinin Orada bir yığımı olacağını Özellikle koro için yani çok Önemsediğim Çünkü Türk müziğinde e, Böyle ayırmakta çok hoşuma gitmiyor ama Türk müziğinde belli bir yaşın üzerindekiler Çok ilgi gösteriyorlar <gülüyor> sanat müziğinde Özellikle ama türküler hemen hemen Herkesin dilinde çocukluktan itibaren Mırıldandıkları için daha kolay e, Seviliyor ama maalesef Geçen senede e, Bu senede üstelik Eczacik Fakültesi'nde duyurular yapmamıza Rağmen Öğrencilerden pek katkı olmadı. Yani biz bu kabahati belki de hani eleştiri anlamında da alırsak biz yapma eleştiri yapmak belki bizim de eksiğimiz oldu ama e, biz şunu da görmedik. Yani bizi zorlayıcı bir etken de görmedik. Buradaki yapılan odadaki yapılan toplantılarda gençlik komisyonundaki toplantılarda bizzat yönetim kurulundaki Ayşe arkadaşım ve benim de katılımımla bu duyuruları fakültelerde birebir astık. Yani gezi üniversitedeki fakültelerimizi Benim için bundan sonrası önemli Yani niçin gençlere istediğimizi anlatmak açısından önemli Çünkü bu e, kültürün devam etmesi gerekiyor evet. Genç kuşakla devam edeceğine Daha doğru e, yerlere taşınacağına inandığımız için Onları istedik ama Hala umudum var Yani şu anda o tabloyu çizemesek bile Umudum var Umarım e, bundan sonraki e, katılmalarda Gençler ağırlıklı olabilir. Çünkü eczacı meslektaşlarımız şimdi dinlerlerken radyoyu eczanelerinde genç meslektaşlarımıza da ihtiyacımız var. Sadece öğrencilere değil. Belli bir yaşın üzerinde ilgi olan arkadaşlarımız ağırlıktayız şu anda. Ama biz artık yaşımızın da gençleşmesini istiyoruz. Yani koronun da yaşının evet, düşmesini yaşın. istiyoruz. Evet, tabii. yaşında. Sevgi Can gençlerimizin arasında bakın. Yani biz onların arasında daha belli bir kuşaktaki arkadaşlar olarak kaldık. Yani umuyorum... En azından umudum Şimdi var. Şimdi ilginç bir şey var ve o konuda da Sevgi Can, Sevgi Can Hoca'nın fikrini almak istedim doğrusu. Şimdi gençler dedik de bizim tiyatro grubunda da gençler birimi var. Hı hı. Güzel. Şimdi geçen yıl oyunu hazırladık. Daha henüz hiç sahneye çıkmadılar. Bu sene yeni oyun. Geçen seneden söz ediyorum. Oyun çıktı. Yani şöyle biri, bir iki provayla artık tamam. Fakat başrol oynayan iki arkadaşımız valla biz bırakacağız. Altı aydır çalışıyorsunuz. Hani emek. Beni boş verin. Yani tabii ikinci, üçüncü roller olsa birisini yetiştirirsiniz. Dört prova, beş prova daha yaparsınız ama başrolü olanların mümkün değil yani. Çok ağırlıklı. Yani sahneye çıkamadılar. Ben bunu anlamış değilim. Yani saygı açısının ötesinde bir akıl izandan da anlayamıyorum. Çünkü bir insan bu kadar emek verince kendileri açısından beni boş verin. ...emek verince neden bırakır? Sebep neymiş? Ya işte biri ben işe gireceğim... ...biri ben bilmem ne yapacağım... ...yani hiç ortada bir sebep de yok, somut bir sebep de yok... Evet. ...çok ilginç yani... ...ve şimdi başka bir grupla çalışıyoruz... ...öbür çekirdek grup duruyor da... Hı -hı. E, ...aşağı yukarı dört ay, aydır... ...dört aydır çalışıyoruz... ...şimdi iki iyi gidiyor ama biraz geniş gençler geniş... Anladım... ...şimdi çok, mesela çok çocuklar pazar günü... Öyle, hep, hep evet. ...bütün provalar bizim pazar günü... ...şimdi eczacı çocukları... ...bir fire yok çocuklarda... Çok nadir böyle bir grip olur da kışın çocuk bu. Kaçınılmaz bir şey, hiç fire yok. Ya anneleri, babaları getirir, hiç fire yok. İkincisi, bir gün dinlenme günü var, malum, Ev, evinden çıkıyor, öğlenleyin geliyor, akşama kadar provada duruyor, hiç fire yok. 14 yıldır ama gençlerde bir genişlik var. Acaba öğrenciliğin vermiş olduğu bir rahatlık, hani larçlık hali var ya onlarda. Ya tamam biraz anladım daha daha da daha disiplinli onlar. olmaları gerekmez Gerekirken. mi? Gelirken ama işte üniversitede biliyorsunuz biraz daha o havaya sokuyor evet, insanları. Evet. Yani, rahat, rahat havalarından çıkamıyorlar demek tamam, ki. Tamam arkasında hatta da hatta ben öyle biliyorum hı. ki sözünüzü kesin. Ya, yani ya sınavı canım. kaçıran çok arkadaşım bilirim ben. Biz telefonla çağırdık, çabuk e, işte geldi. Tuhaf değil mi bu? sınava gel öğretmenimizi bekletirdik yani hani birebir olan sınavlarda hadi hoca seni bekliyor falan var yani böyle örnekler ilginç bunu aşağı versek <gülüyor> Ben yine de umutluyum yani <gülüyor> bu kadar karamsar tablonun <gülüyor> içerisinde. Lazım, Çünkü e, umudumuzu kesmemek yani yaşamımızda umutsuzluk oldu mu yaşam olmaz zaten evet, ama evet. ben şöyle biraz önce söylediğiniz örneklerle beraber <gülüyor> gençlerin e, öncelikleri farklı olabiliyor. Yani ekonomik nedenler, işte biraz önce söylediğiniz hayat adılma nedenleriyle beraber bir belli bir şeyleri oturttuktan sonra insanlar sosyal faaliyetlere belki öyle düşünüyorlar diye <gülüyor> düşünmek istiyorum. Ondan Şimdi olabilir bir diye bir yandan olabilir. Yandan olabilir yani belki Keşke öyle olabilir çünkü yani. diğer kurumlarda da hemen hemen buna benzer şikayetler evet. var. Hı hı. O anlamda olabilir. Çünkü e, gençlerin hani öncelikleri farklı. Birçok arkadaşımız biliyorum tiyatrodan işte müzikten ya da sanattan, danstan da orada da aynı şikayetler var. Ama ben e, bunu oturdukça, sevildikçe daha çok olacağını biliyorum. Sizden de olacağını biliyorum. 13-14 senedir tiyatroda bu kadar çok yoğun ilgi hani belki hı hı. alamıyordunuz ama şimdi bakın genç ...biriminden bahsediyorsunuz... ...yani o çok önemli... ...çocuk tiyatrosundan tabii, tabii. bahsediyorsunuz... herhalde somut şey istiyor... ...şimdi soyut üzerine çok fazla gitmiyor... ...yani somut örneklerini görürse belki... Hı hı. ...değil mi... ...şimdi biz e, işte bu koronun ortaya çıkması... ...ha güzel bir şeyler oluyormuş diyecekler... ...ama ilk olduğunda ha, işte... ...adam belki zaman Acabalar acaba var. avları var... soru şartları var ve... E, ...zamanı da belki de çok kıymetli buluyordu... ...öldürmek mi istemiyordu yani... Dilemiyorsun nasıl Onu düşündüklerini. Bilmiyor. Neyse biz iyi örnek olalım onlara da. Kuşkusuz. Kuşkusuz. Yani ben, ben de karamsar değilim ha. de. Yani daha ben şey yani, yani kendi gençliğimizi hatırladığım zaman ben biraz öfkeleniyorum. Yani bir amatör tiyatro Paşa Bahçe Halk Evi'nde toz koparanda oturuk merttir er, toz Okuldan çıktıktan sonra gidiyordum oraya provaya. Paşa Bahçe neresi? Cepte 5 kuruş para yok. Evet. Toz neresi? Ulaşım böyle bu kadar kolay değil. 30 sene sen önceydi, 35 sene önceydi. Ama büyük bir keyif var. Gece eve dönerdim. Evet. Amatör tiyatro Evet. İşte bunları hatırladığım zaman bunların yine canım sıkılıyor, sesim bozuldu. Hı hı. <gülüyor> o, hocam çok disiplinli evet. olduğu için o yüzden biz demek ki biraz daha mesleğin getirdiği bir rahatlık var biliyorsunuz. Kurumsal anlamda sistem çalışmıyor, biz de rahatız. <gülüyor> yani <Allah aşkına> diyor. <gülüyor> Evet. Peki evet. şimdi Sevgi Can Hoca'dan rica edelim. Son türkümüzü kendisi anons etsin. Edeyim o zaman şöyle yapalım. İlk albümden Hasat'tan MMS'ini dinledik izledik. Ee... İlk albümden de dinleyelim. Son albümden de asattan e, emeğimsin. Yüreğim Düştü Sevdaya ile biz çıkmıştık ilk e, müzik dinleyenlerin işte bizi dinleyenlerin önüne. E, şafak ve mahir arkadaşlarımız sözlerini ve müziğini yazmıştı. Oldukça da bence güzel anlamlı melodisi de güzel Hı -hı. bence. E, tam da yerini bulmuş değil hani böyle şeyler vardır ya yıllanmış şarap gibidir yani bazı eserler bence bu eser de öyle olacak belki de tekrardan bunu çalacağız ve söyleyeceğiz yeniden stüdyoya girilecek bence bu eser için böyle ben iddialı konuşuyorum ama çok sevdiğim Yo, bir eser iddialı olacağız tabii. çok da güzel onu dinletelim tamam. istiyorum yüreğim düştü sevdaya dinlesin dinleyicilerimiz evet dinliyoruz I'm not Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki Sanat Sanatçılar Programı'nın konukları Sayın Sevgi Can Dalga'ydı, Sayın Eczacı Celal Özel ve Sayın Erdem Mengüş'üydü. Sevgi Can Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sevgili Celal, çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben bir Nazım'dan bir dörtlükle bitirmek isterim. Olur. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağ demiri, boya gibi işleyip hep beraber... Hep beraber söyleyebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için tüm ezacı yakınlarımızı ve dostlarımızı 19 Şubat e, pazar günü Yunus Emre Turhan Tuzcuoğlu salonuna konserimize bekliyoruz. Saat 20.00 edittik limonuna. Evet. Bu arada evet. bilet olmadığını da söyleyelim. Bunu eczacılarımız de. bilir zaten. Aha, Bütün eczacılarımız evet. ve yakınları davetliğimizdir. Bunu evet, evet söylemiş olalım. Ee, sevgili Erdem Bengüş katıldığın için teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim memnun oldum. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.